Zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamazsın, şimdi Allah'a rapt diyorlar bunlar, tamam mı? Diyorlar ki Allah'a rapt diyorlar. O diyorlar ki o inlem takfirlene, sen bizi bağışlamazsan Allah'a bağışlama sıfatını biliyorlar. O terhamne bize merhamet etmezsen rahmetten bahsediyorlar. Le kuna nemen el khasirin, hüsrana uğrayanlardan oluruz. Şimdi bu insanlığın ilki, Adem aleyhisselam, Nuh'a, annemiz, bunlar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 ee, Ali İbrahim'i, Ali İmran'ı alemlere ne yaptı? Alimler alemlere seçti. Alimler üzerine seçti. Şimdi Allah Azze ve Celle e, hadi şimdi İbrahim Aleyhisselam'a vesaire geç. Nuh Aleyhisselam'ı bizi ilgilendiren ne osu Adem Aleyhisselam'dan bahsediyor Allah. İnsanların ilki, insan, insanların ilki tamam mı? O yüzden baktığımız zaman insanlık tarihinde bütün bunlar delildir ki insanlık tarihinde asıl olan nedir? Tevhid'tir. هنا مش رعاية الله كرّان دنا بقولي وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَ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 Ben Azim Günün azabından korkuyorum size. Yani sizin üzerinize Azim Günün azabından korkuyorum. Yani ne, her ne kadar bir beşer inheraf, yani bir beşer bir topluluk inhiraf ettiği zaman Allah Azze ve Celle resul gönderiyordu. Sadece onu ibadet diye. Allah Kur'an'da Kur'an'dan övür. وَمَا <gülüyor> أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُهِيهِ إلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِ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 Yani var ettiği andan itibaren onları tevhid ve iman üzerine, tevhid ve imana mehtur şeklinde fıtrat üzerine yaratmıştır. Tamam mı? Onlardan misak al, ah almıştır vesaire. E, demin okuduğumuz ayet buna değildir. Kıyamet gününde biz bundan habersizlik demeyesiniz diye Rabbin ne yapıyor? Ademoğullarından, yani onların bellerinden zürriyetlerini çıkarıyor. Onları kendi nefislerine şahit tutuyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor.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 işte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmez diyor Allah Kur'an'da. Bak diyor yüzünü çevir. Ve fıtrat üzerine yaratılmış şeye doğru çevir. Demek ki bu fıtriyi biliyorsun. Fıtratta var ve Allah Azze ve Celle buna e, yönelmemizi emrediyor. Yine e, hadiste kutsi hadiste ne diyor? Diyor ki e, Ben bütün kullarımı hanif üzere yarattım.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 Hakkında delil indirmediğim bir şeyle şirk koşmalarını emretti bu şeytanlar insanlara. Bak ne diyor hadisin başında? وَاِنِّي خَلَقْتُ اِبَاد۪ي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ Ben bütün kullarımı hanif üzerine yarattım. Doğru yol üzerine yarattım. Tamam mı? Yani şirkten meyledip şirkten meyledip tevhir üzerine olma fıtratını yarattım ben. Tamam. Yine Nebis Aleyhisselam ne buyuruyor? اَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ Beyan maa e, illa Doğan her çocuk fıtrat üzere doğar diyor Nabi Sallallahu. Fa o, anası babasını ne yapar? Ya onu işte Yahudileştirir. veya ona veya onu Hristiyanlaştırır. veya onu mecusileştirir vesaire. Ama bak ne diyor Nabi Sallallahu? Maa min mevul mevuludin Her çocuk ne, ne olur fıtrat üzere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 Diyor ki sen onlara sorsan e, gökleri ve yeri kim yarattı? E, ayı, güneşi kim boyun eğdirdi? Allah diyecekler diyor. Demek ki Mekkeli müşriklerde bile ne var? Rububiyet tevhidi dediğimiz tevhid mevcut. Yine Allah Kur'an'da buyuruyor ki وَلَاِنْ men مَنْ, خَلَقَ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيُقُولُنَّ اللّٰهِ Onlara sorsan kendilerini kim yarattı? Allah diyecekler. Yine diyor ki el وَلَ سَأَلْتَهُمْ Men nazel men nazel kim gök onlara sorsan kim gökten sa indirdi fe ahya bihil arda mevtiha ve ve öldükten sonra o yeri o suyla kim dirildi diye sorsan ve yekulun Allah Allah diyecekler kul elhamdülillah <gülüyor> sende de ki hamd Allah'a mahsustur ekseruhum <gülüyor> la yahqirun onlar çoğu akletmezler bunu o zaman fıtrat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 Tamam mı? Bak Allah buna işaret ediyor Kuran diyor ki: "Ya ya min qablikum ve min Ey insanlar, Rabbinize ibadet edin. Bak şimdi dikkat edin. Ne diyor şimdi? Rabbinize ibadet edin. Burada hangi tevhid var?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 Ca'ale lekumul arda firaşan. Yeri sizin için bir döşek yaptı, bir döşek kıldı. Tamam mı? Bir firaş kıldı yeri. Ve sema'en binaan. Semayı da bina kıldı. Bak hep rububiyet tehfindeki fiiller. Yine isim sıfatla alakalı bunlar. Keza. Ve enzele mines Ve gökten su indirdi. Fe ahrace bihi bu suyla çıkardı ne? Minet temarat rizqan lekum. Rızık olarak size de semeratlar çıkardı Allah. Fe la tec'alû lillâhi Sonra ne diyor bak? Devam. Yine şeyle eee bitştiriyor. evinde şirk şirkoçmamayla veya rububiyet tevhidinde şirkoçmamayla veya isim sıfat tevhidinde şirkoçmamayla devamına bak. Fe la tec'alû lillâhi endâden ve entum Bildiğiniz halde Allah'a bak bildiğiniz halde Allah'a Allah ortaklar edinmeyin. Neyi bildiğimiz halde? Neyi bildiğimiz halde? E bak baştan sonuna kadar belli neyi bildiğimiz halde? Bizi yaratan o, bizden öncekileri yaratan o. Yeri döşek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 hakkıyla eğer iman ediyorsa bu ulûhiyet tevhidine. Tamam mı? Bu ikinci ferdi. Birinci fer'd tarih olarak insanların fıtrat üzere olması. İkinci fer'd ise fıtri, birinci fer'd tarih olarak insanların rubiye tevhidine tevhid üzerine olması. Değil mi? Yine yani tevhid üzere olması. İkinci fer'd fıtri olarak insanların tevhid üzere olması. Üçüncü fer'd ise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 etrafında itikafa durmaya başladılar. Mesela Allah Kur'an'da diyor ki, e, kısa ederken "La <gülüyor> ve la ve la ve la ve yauk ve Diyor ki onlar böyle konuşuyorlar. Diyorlar ki, ilahlarınızı sakın bırakmayın. Vedd, sua, yahut, yauk ve nesr. Bunların hiçbirini bırakmayın, terk etmeyin diyorlardı kendi aralarında bunlar. Onların reisleri şeyleri diyorlar bunu. Halbuki bunlar kim?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 o, o diktikleri şeyin bunların isimleriyle isimlendirilmesini bu salih insanların isimleriyle isimlendirilmesini e, şey yapıyor vahya diyor onlara. Bunlar bunu yapıyorlar tabii. Bunlar bunu yapıyorlar ama ibadet olmuyor o dönem. Yani o bir dönem onlar ibadet olmuyor. Tamam mı? Sonra işte onu dikenler, on, onları meclislerin onları diken o topluluk ölüyor, gidiyor. Bunlar tabii ibadet etmiyor. Her ne kadar bidatla değişleseler.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 Allah, yani ala kulli hal. Bunlar böyle. Mesela Allah Kur'an'da buyuruyor ki Biz her ümmete Resul gönderdik. Ne için? Allah'a ibadet edip tavuktan kaçınmaları için. Bak her Allah'a ibadet edip tavuktan kaçınmaları için. Dikkat edersin. Allah'a ibadet edip tavuktan kaçınmaları için. Yani bütün Resullerin demek ki davete buymuş. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki insanlıkta